Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin والصلاة ala على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Bir mimar bir evi planlarken ne yapıyor? Mutfağı burası olsun diyor. Yatak odası burası olsun diyor. Lavaboyu şuraya koyalım diyor. Balkonu şurada olsun diyor. Bir plan yapıyor. Bizde evlerimizin mümin ev olması, bizim imanımızın yani mümin insan olarak bizim bireysel imanımızın evlerimize yansıması, evimizin içimizdeki, yüreğimizdeki imanımızı, cennet hasretimizi yansıtması için de bir proje yapmak gerekiyor. Bundan sonra evimiz mümin ev olsun demekle olmuyor. Veya perdelerinin rengini mesela yeşil yapmakla mümin ev, İslam evi olmuyor. Duvarlarına Kabe resmi asmak, Kudüs resmi asmak evi Müslümanlaştırmıyor. Müminleştirmiyor. Projesi çizilmiş bir ev olmak lazım. Bu projede sayılacak gerekli şeylerden biri de o evde sabır planlı, projeli bir şekilde enerjiye dönüşmelidir. Sabrın enerji olarak kişilere destek vermediği bir evde Müslümanlık, müminlik uzun vadeli olarak ayakta duramaz. Çünkü, çünkü, bu çünkü önemli şimdi. Bunu altını çizerek, not tutarak dinleyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bedenlerimizi, beyinlerimizi, kalbimizi yani bizi, biz yapan unsurları, Sabır olmadıkça ayakta duramaz şekilde yaratmıştır. Ne gibi bir araç normal düz yolda ona işte 3000 devir verince 100 kilometre gidiyor. Rampaya sürüldüğü zaman yani yokuşa geldiğinde araç aynı 3 bin devirle o 100 kilometreyi yapamaz. Ne gerekir? Devrini yükseltmek gerekir motorun. Yükseltince o hızı korursun. Aksi takdirde 100 kilometre gittiğin yol 60 kilometreye düşer. Araba çekişten düşer. Hayat dediğimiz bu dünyadaki imtihanımızda hiçbir zaman dümdüz yol olarak gitmez. Yokuşlarımız var, inişler var, çıkışlar var. Bin bir akla hayale gelmez dertler var. İnsan Müslüman olarak hayata başladı, evlendi, yuva kurdu, 100 kilometre süratle giden bir araba gibi namazını kılıyor, anne babasının sılay-ı rahimini yapıyor, sadakasını veriyor, böyle yaşıyor. İşte o 100 kilometre 3000 devirle 100 kilometre giden bir araba gibi. Benzetmem şüphesiz insanı arabaya benzetmiyorum ama eylemi benzetiyorum. Yokuş geldiğinde veya zor çetin bir yol rastlandığında veya bozuk bir yolda gidildiğinde bu devirle oynanmalı. Takviye yapılmalı. Gaza vitese takviye yapılmalı. Aksi takdirde Çekişten düşer araba ve yol bitmez. Şu saatte gideceğim dediğin yol bitmez. Sabır yüzde yüz budur değerli kardeşlerim. Ben ölünce melekler nekir münker gelecekler, kabirde hesabımı soracaklar. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğim. Mahşer göğünde dirileceğim, namazlarım, oruçlarım beni kurtaracak. Efendimiz'in şefaatine de nail olup biiznillahirrahmanirrahim cennete gireceğim. Hesabı yaparken bu neyin hesabını yapıyoruz biz o zaman? Normal 100 kilometre gidince mesafe bu kadar diye hesap ediyoruz biz. 100 kilometre sürat yapıyorum. Gideceğim yolda 100 kilometrelik bir yol. Bir saatte oradayım. Dediği gibi şoförün. Mümin de namazımdı, orucumdu, sadakamdı, Kur'an okumamdı. Diğer vazifeli, hepsini yapıyorum elhamdülillah. E sonunda da 100 kilometrenin sonunda geleceğim mesafe belli diye düşünür. Aslında bu doğru durum. Bir gün çocuklarda problem çıkacak. Bu bir yokuş işte. Yokuş. Öbür gün eşte problem çıkacak. Başka bir yokuş. İndik o yokuştan öbürü çıktı. Bir gün komşulardan bir sorun çıkacak. Bir gün işte bir sorun çıkacak. Bir gün sağlığımda sorun çıkacak. Bunların hepsi birer yokuş. Bu yokuşlarda imanımıza, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyişimize, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına bağlılığımızda, bu dünya fanidir ebedi olan cennettir diye itikad edişimizde ve diğer Müslümanca, insanca yaşamamızı oluşturan değerler ve nesnelerde bir geri düşüş olmaması için sabretmem lazım. Sabır takviye devir gibi. Daha küçük Anlaşılır, bir örnek daha vereyim. Normalde ben düzgün konuşuyorum, ahlaklı konuşuyorum, Allah'ın gazabını çekecek bir söz söylemiyorum. Bu normal hayatım ben. Kapıdan çıktım, komşum insanca olmayan, asla kabul edilemeyecek bir tavırla karşıma çıktı. Bu ne demek? Ben düz yürüyordum, devir belliydi motorumda, birdenbire karşıma ters bir rampa çıktı. Eğer ben o esnada sabır takviyesini devreye sokmazsam ağzımı bozacağım, ona kötü söz söyleyeceğim veya kaldırıp bir tokat vuracağım. Veya onun malına zarar vereceğim. Veya ebedi konuşmuyoruz bir daha deyip küsüp gideceğim. Bunların hangisini yaparsam yapayım. O hesap etmiştim ya ölür ölmez nekir münkerle ile işim kolay. Hesap yerinde mahşer işim kolay. şefaat hak edecek işler yapıyorum. Elhamdülillah ve cennetteyim demiştim ya. Bak ne çıktı şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yüzde yüz haklı olduğu bir meselede yahu mümin olarak ben tartışmıyorum seninle dediğin gibi olsun deyip tartışmadan vazgeçip Müslümanlar arasında bir ki nefret oluşmasını böylece önlemiş olana cennetin ortasındaki yeri müjdem olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ben ise komşum sinirlendirdiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü hatırlayıp ah canım peygamberim senin hatırın için güzel sözün için peki kardeşim dediğin gibi olsun tamam özür diliyorum bu çöpü biz koyduk buraya koymamıştım özür diliyorum dedim ne için yaptım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel müjdesi için yaptım. Yaparken ki ilave enerji gerekiyordu normalde gitmiyor. Rampa çünkü çok kötü bir yokuş bu. Gitmiyor. İniyorsun inilmiyor. Aşağı doğru bayırda inmekte dert. Ne yapıyorum? Takviye balata getiriyorum. Takviye yakıt ilave ediyorum. Aşılsın bu yol. Surat düşürmeyeyim cennete giderken diye, hızım kesilmesin diye, işte sabır bu. Bunu şeytanın ibadet yapmayı zorlaştırdığı mesela sabah namazında, uzun bir yaz gecesinde, tam yazlık almayı düşünüyorduk, ta işte paray lazımdı, zekat da verilecek günü geldi, sabredip ibadeti yaparken takviye enerji getiriyorum. Sabır devreye giriyor, kazanıyorum. Haram düğündü, nişandı, akrabaydı, ziyaretti, tatildi, yemekti, misafirlikti vesaire vesaire. İnternetti, medyaydı. Haram burnunu gösterdi. Sabur devreye girdi. Haramdan, Allah'tan korkan biri olarak uzak durdum. Aslında burun buruna gelmiştik haramla. Akrabalar baskı yaptı, çocuklar arzı ediyor. Eş yani olabilir de demeye kalktı. O anda Rabbimin cenneti ve Rabbimin cehennemi aklıma geldi. Kenara çektim kendimi. Sabır, sürat düşürmeyi engelledi. Belalar bitmez tükenmezdir. Sağlık vesaire neyse artık belalar... Bir tanesi geldi buldu beni. O gün ben hem namaz kılıyorum hem de nedir bu çektiğimiz hem biz çocuğumuzu hafızlığa verdik hem başımıza gelene bak deyip mesafeyi kısaltabilirdim. ya uzatabilirdim. Ne yaptım? Hızımı kesmemeyi tercih ettim. Sabrettim. Ey Rabbim neşeli günlerimde sana ibadet ediyordum da Şimdi evimize bir dert verdin. Senden izinle bize hastalık geldi. Senden izinle bize bir kötülük geldi. Senden izinledir ki bir kaza geldi başımıza. Sen izin vermesen olmazdı. Ben dün ey Allah'ım diyordum da şimdi başımıza bu dert geldi diye demez miyim ya Rabbi? Daha çok derim hem de. Hem de daha çok derim. Dün üç kere Allah demiştim. Bugün beş kere derim. Fazlalığı da Beni bu dertten kurtarman içindir ya Rabbi, derim içimden tabii. Küsmem Allah'a, küsmem kaderime. Böylece benim cennet yürüyüşümde aksama olmamış olur. Sabır bu işte. Çok değerli mümin kardeşlerim. Çok değerli evlerini mümince planlamak isteyen kardeşlerim benim. Ey Allah'ım şahit ol ki bu kardeşlerimle bu dünyada bu konuları konuştuğumuz gibi cennetinde de cennetlerinde de hatta bir araya gelip biz bu günleri dünyada da ders olarak konuşmuştuk demeyi bize nasip et Ya Rabbi. Duam budur. Kendim için de sizler için de bu duayı yapıyorum değerli kardeşlerim. Bakınız kardeşlerim eğer bugün biz aşhabı kiram diye bir mübarek nesil biliyorsak bu insanların mübarekliğini öğrenmek istiyorsak size şifre vereyim. Fazla ramazları yoktu. Bizim gibi beş vakit kılıyorlardı. Ramazanı 45 gün tutmuyorlardı. Hacca 8 kere gitmediler. Onlar da bir kere haccettiler. Onlar da zekat veriyorlardı ki bizim asgari ücretimiz onlar da servetti zaten. Yani Bizden fazla zekat vermeleri mümkün değil. Onların da bir tane anaları, babaları vardı. O ana babanın rızasını kazanarak cennet kazandılar. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ne kazandılar fazladan biliyor musunuz? Sabrederek. Bu sabrı nerede ortaya koydular? Bakınız. Evvela, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ederken yani tavır koyup ben Muhammed'den yanayım sallallahu aleyhi ve sellem derken e, git o zaman madem Muhammed'den yanasın git diyen olmadı onlara nereye gidiyorsun bizim dedelerimizin kültürünü bırakıp gidemezsin diyen bir toplum gördüler karşılarında kendi anaları babaları zulmettiler çocuklarına nasıl Muhammed'den yana olursun diye Ebu Bekir Radıyallahu anh, babasını alamadı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye gittiğinde. Babası ayrı bir cephede kaldı. Ne yaptılar? Anasızla, babasızla, kocasızla, kadınsızla, parasızla, hicrete sabrettiler Allah yolunda. Sabrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ananı babanı karını kocanı bırak gel dediğinde peki dedi. E ben nasıl terk ederim anamı babamı deselerdi bugün biz onları böyle anmayacaktık. Bu kadar yükseklere çıkmış olmayacaklardı. Mal verirken yokluğa karşı sabrettiler. Ibadet onlar için kolay bir şey miydi? Çalacak saat yok. Sahura ne zaman kalkacak, sabah namazına ne zaman gidecek? Kolay mı oruç tuttular? Kolay mı sabah namazına yetiştiler? Bilal'in ezanı bütün şehirden duyuluyor muydu? Ama kulakları, ezanı nasıl duydu? Yürekleri namazda olduğu için. Onlar da uykuyu seviyorlardı. Sabrettiler uykusuzluğa. Onlar da çocuklarını seviyorlardı. Bir çocuğu için yüz kişiyi öldürecek kadar çocuklarını seviyorlardı. Ama Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, şeriat, din olunca sildi süpürdüler her şeyi. Çocuklarının yokluğuna sabrettiler. Eşlerinin yokluğuna sabrettiler. Ashab-ı kiramın gizli formülü sabur formülüdür. Peygamberler, Peygamberler, Allah ile aralarında Aleyhisselam belli bir vahiy sırrı var. Onu bilmiyoruz nasıl oldu, nasıl oldu vahiyi nasıl ama bir şeyi biliyoruz. Topluma karşı, fakirliğe karşı, bedensel sorunlara karşı. Allah Teala'nın emirlerinin ağırlığına karşı, azamete karşı sabrettiler. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı var. Onlara bakınız. Nasıl Allahu Teala öve öve bizi anlatıyor. Sabırlarını hep öne çıkarır. Sadece Eyüp Aleyhisselam değil. İbrahim Aleyhisselam da sabırlı bir insan. Musa Aleyhisselam'ın sabrını anlatmaya destan yazmak lazım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Sabrı, aman Allah'ım ne büyük sabırdır bu. Yani kardeşlerim, ister ashab-ı kirama bakalım, isterseniz de Allah dostlarından hangisini alırsak bakalım, sabırsız yol kat edebilen yoktur. Bir evin projesi içinde mümin olmak diye bir başlık varsa, mümin ev bizim evimiz, böyle bir plan yapacağız diyorsak, bunun mimarı isek, bu projenin mimarı isek sabır diye bir başlık açacağız. Bu evde sabır enerjidir diyeceğiz. Ne zaman yokuşlar susatmaya başlarsa sabır devreye girecek ve çekişi düşürmeyecek demektir. Sabır devreye girdiği için çocukları eğitmede bunalmayacağız. Sabır devreye girdiği için eşler birbirlerinin düşmanı olmayacak. Sabır devreye girdiği için... İbadete ara vermeyeceğiz. Sabır, sabır, sabır, sabır. Sabır, sabır. Bunun için özellikle eşler birbirlerine sabredecekler. Çocuklarına sabredecekler. Akrabalara sabredecekler. Komşular dahil çevreye sabredecekler. Hayat, hayat dediğimiz şeye sabredecekler. Böylece kazanacaklar. Evleri Allah'ın izniyle mümin ev olacak, akibetleri bi iznillah iman ile olacak ve bu mümin evden kıblegah edinilmiş bu evden bir iznillahi Teala cennette soluklanacaklar. İnşaallah kardeşlerim, çok değerli bacılarım. Asla ve kat'a kolaydır bu demiyorum. Ama imkansız da değil. Bunu yapabilen yaptı. Kazanan kazandı. Şeytan bize gelip almaz bu iş dedikçe olacak olduğuna inanın siz. Böyle inanın. Rabbim hepimize kolay etsin sallallahu aleyhi ve sellem ala sayidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemîn